gönüllerde Allah sevgisinin ardından peygamber sevgisi gelir. Cihanda ne varsa bu sevgi onun üzerindedir. Resulullah zamanında yaşayan sahabe ikramın anam babam sana feda olsun diye dile getirdikleri bu sevgi Veysel Karani gibi nicelerini yollara düşürmüş, saymakla bitmeyecek nicelerinin gönlünde bir ummana dönüşmüştür. Peygamberimize yapılan salat, selam ve dualar bütün ümmetin dilinde yer ederken söz ustaları ve şairlerin gönüllerinden taşan peygamber aşkı özlü sözlere, dizelere dökülmüş, duygu yüklü bu ifadeler zaman içinde muazzam bir edebiyata dönüşmüştür. Peygamber aşkıyla kaleme alınan Naat-ı Şerifleri konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meliha Yıldıran Sarıkaya. Düşüncenin özü başlıyor. Melih Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Melif Hanımcığım. Teşekkürler ederim. Afiyettesiniz inşallah. Allah'a şükürler olsun. Sağolun. Hocam bugün sizinle edebiyatımızda naat şerifleri konuşacağız evet, inşallah. İnşallah inşallah. Hepimiz Müslümanlar olarak Allah sevgisinin bir gereği olarak peygamber sevgisiyle iç içe büyümüş insanlarız. Allah'a imanın bir gereği aynı zamanda peygambere iman ama bu mekanik bir ilişkiden çok öte bir ilişki bizim için. Evet. Ona derin bir sevgi ve muhabbet içerisinde bağlanıyoruz ve bu muhabbetle aslında ona olan bağlılığımızı devam ettiriyoruz. Hocam, asırlar boyu İslam coğrafyasında Peygamber Efendimiz'i duyulan bu sevginin bir tezahürü olarak ona birçok metiyeler içeren edebi eserler oluşturulmuş. Bizim edebiyatımızda da miraciyeler, mevlitler, hilyeler gibi pek çok edebi eser, peygamber sevgisini yansıtan edebi eser var. Bunlardan biri de naat Şerifler. Evet, Bugün evet. bunlara değineceğiz sizinle. naat Hı -hı. Şeriflerin Peygamber Efendimiz için yazılan diğer eserlerden fark nedir? Ne gibi özellikler taşır? Evet. Çok güzel bir şekilde koyduğunuz meseleyi ortaya. Evet, Peygamberimizle ilgili İslami edebiyatların tamamında çok farklı türler geliştirilmiştir. Yani saydıklarınız güzel. Yani onlara bir o kadar daha ekleyebilirim. İşte Hilye-i Şerifler, Şemail-i Şerifler, efendime söyleyeyim, 40 hadis şerhleri, 100 hadis şerhleri, Esma-i Nebi diye mesela müstakil bir tür var. Yani bunları taadat etmekle bitiremeyiz, öyle söyleyebilirim. İşte hepsinin üzerinde, hepsini kapsayan bir, yine edebiyat tür olarak siyer-i nebiler var. Yani çok fazla farklı alanlarda edebi türler ortaya konmuş peygamberimizle ilgili olarak. Şimdi konu naat-ı şerifler. Aslında naat-ı şerifler diye soruyu işte yöneltmeniz, sohbeti yönlendirmeniz beni çok memnun etti. Çünkü zihnimde eğer işte Elif Hanım bana naatlardan bahsediniz hocam derse ben hemen işte mevzuyu yok canım naat-ı şerif dememiz lazım alanına çekecektim. Yine çekeyim. <gülüyor> Siz tabii ki belli bir terbiyeden geliyorsunuz yani o yani hem tahsiliniz hem eğitmenizle öyle yani sadece nat diye anmak da çok isabetli değil diye düşünüyorum. Hani kendimi alan açıp buradan devam etmek isterim. Çünkü nat malumunuz yani işte bir şahsın övülesi sıfatlarının sıralanması anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak da naat, sadece peygamberimiz için kullanılan bir edebiyat terimi değildir. Ne demek istiyorum? Şöyle yani elbette evvela peygamberimize naatlar söylenmiştir. Hani Onun hemen akabinde mesela, Peygamberimizin dört sevgili dostu. çahar yarı diyebiliyoruz, anıyoruz onları. Ecdadımız böyle almış, biz de, de öyle devam ediyoruz. Mesela çahar yarı güzeyin övgüsü sadedinde kaleme alınan edebi metinlere de naat denir. Ama nâtı çahar yaa denir. Ee, bu şehir e, e, seçkin zümrüsenin içerisindeki her bir şahsiyet işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Efendim e, Osman ve Ali efendilerimiz her bir seçkin müstakil övgü şiirleri yazılmıştır. Bunlar da naht diye anılır. Bunlar içerisinde özellikle natı Ali'ler çok yakın tutar. E, ya yani, e, tutar. Hani bunu da vurgulamak lazım. Şimdi naht deyince, hatta bununla kalmaz. İşte diğer e, ne diyelim? Piranı izam İzam diyoruz biz. Hani biraz daha açık bir ifadeyle yol büyükleri, diğer manevi yol büyükleri içinde övgü şiirleri yazılmıştır. Bunlara da Naat denir. Mesela işte Naat-ı Hazreti Mevlana, Naat-ı Şahı Nakşibend gibi. Yani Naat biraz daha umumu kapsayan bir kullanım olduğu için, Efendime söyleyeyim, peygamberimizle ilgili yazılan hususi, ee, Şiirlerin Naat-ı Şerif diye diğerlerinden tefrik edilmesi gerektiği kanaatindeydim. Tüm bunları söyleyecektim ama siz zaten Naat-ı Şerif diye girdiniz. <gülüyor> Çok <gülüyor> ithametli <bir> <gülüyor> oldu hocam. Yani bunun bir altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Hatta mesela Arap Edebiyatı'nda, Arap şiirinde Peygamberimizle ilgili bizdeki Naat'lara karşılık gelecek olan edebi metinler, remethiye denir doğrudan methiye kelimesi. Hani bu çok bana mesela isabetli gelmez. Methiye hani methetmek. Ee, bizim kullandığımız Natış-ı Şerif terkibi de sanki yine bize has bir incelik, gizli gibi diye e, saklı diye düşünmekteyim. Bizde o saygı her noktada kendini daha evet, çok belli yani ediyor. Evet. Yani isimlendirmelerde, yani hiç ummadığımız ayrıntılarda böyle bir hassasiyet e, olduğunu, yani ecdadımızın böyle bir hassasiyet üzerinden devam ettiklerini görüyoruz. Yani şimdi Natış-ı Şerif <gülüyor> diyelim. Diğer edebi türlerden yani peygamberimizle ilgili olarak ortaya konan ve hakikaten çok bereketli olan bu sahada natı Şeriflerin diğer türlerden ayıran temel özellikler nelerdir? Bir defa yani öncelikle şunu söyleyebilirim, yani başlangıçtan bugüne, bu başlangıcı asr-ı saadet olarak da görebiliriz. Türk Edebiyatı açısından, işte Anadolu'da gelişen Türk Edebiyatı açısından 13. asır olarak da görebiliriz yani. O başlangıçlardan itibaren günümüze kadar... ...bu vadide ürün vermeye Müslüman sanatkarlar devam etmişlerdir. Yani bir kesintisizlik söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani şimdi hani mefhum ile gitmek istemem, hani diğer türlerde kesinti var mıydı yok muydı o kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama elbette vardı, nat kadar bereketli, naat-ı şerefler kadar bereketli olmadı diğer türler diyebilirim. Hani belli dönemlerde, belli türler üzerinde yoğunlaşıldı ama... Asr-ı Saadet'ten, Devri Saadet'ten efendim itibaren e, Naat-ı Şerif söylemeye e, Müslüman şairler devam ettiler. Bizim edebiyatımızda da e, diğer İslami edebiyatlarla kıyaslandığında biraz onların da fevkine çıkacak kadar, onlardan biraz daha ziyade bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Hocam kesintisiz bir şekilde bugüne evet. kadar geldiğini söylediniz. Peygamber Efendimiz'in döneminde de biz şairlerin birbirliği atışmalarında aslında peygamberi yücelten, öven, ona sevgi içeren ifadeleri görüyoruz. İşte Ka'b bin Malik Abdullah bin Revaha veya eee kalp yazısı, kasidedir de e, şeklinde evet. bilinen evet. Hasan bin sabit Peygamber evet. Efendimiz'in şairi olarak bunların evet. e, şiirlerinde de biz övgüler içeren ifadelere rastlıyoruz. Tabii tabii. Evet. E, ve ondan sonraki dönemlerde de zaten bu sevgi coşku iyice artmış bir şekilde devam ediyor ve İslam coğrafyasının her yanında söylediğiniz üzere evet. e, edebiyatta geniş bir yer kaplayan bir türe dönüşüyor naat şiirler. Evet. E, bu Naat-ı e, Şerif oluşturma, söyleme geleneği hı hı. E, nasıl başlamış tam olarak, nasıl devam etmiş? E, Naat-ı Şerif ya yazmaya e, kişileri neler sevk etmiş? Neler sevk etmiş. Evet, yani aslında e, öyle bir sundunuz ki cevabı çok iyi bildiğiniz ben de biliyorum. E, ama biz yine de e, devam edelim tecahüle Arifane'ye başvurarak... E, bu saydığınız isimler işte Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revaha Hazretleri, peygamber şairleri, peygamber şairleri olarak maruf olan isimler ve hasaten işte o büyük gazalarda Bedir'de, Uhud'da efendime söyleyeyim Müslümanları cihada teşvik edecek. E, manzumeler söyleyerek, şifahen, işte irticalen diyebiliriz, şifahen uygun olmadı da, irticalen işte e, belli kalıplarda, hezecde, recezde, belli kalıplarda, e, manzum sözler söyleyerek, e, efendime söyleyeyim, peygamberimizi övüyorlardı. Yani biz bunu biliyoruz. E, oradan gelen nakiller de var zaten. E, hatta, Peygamberimiz de bunlara müsaade ediyordu. Belki bunlardan da memnun oluyordu. Buna dair nakiller, rivayetler de var. Hatta şöyle bir şey anlatmak isterim. Yine Medine sokaklarında bir gün, belki bu şairlerden birisi veya Asap'tan bir başka kıymetli büyüğümüz, Peygamberimizi karşısında... Manzum olarak veya mensur olarak ona dair bir ayrıntı hatırlamıyorum. Peygamberimiz met ediyor karşısında ve Peygamberimiz de bu sahabinin peygamberimizi met etmesini yani bu vakayı memnuniyetle karşılıyor, onu dinliyor. Yani böyle bir tablo nakledir o günden bugüne. Buna Naat-ı Şerif yolunu açan, buna ruhsat veren, Efendim Naat-ı Şerif söylemeyi terviceden, ee, bir şiir var ki bunların hepsinin üzerinde e, e, Ka'b-ı Züheyr'in efendime söyleyeyim Kaside-i Bürde adıyla Kaside-i tabii tabi arabi terkiple e, ama biz Kaside-i Bürde diye anmayı adet haline getirmişiz. Yani hırka kasidesi, hırka şiiri diye günümüze aktarabileceğimiz e, şiiri e, Ka'b-ı Züheyr'in. Malumunuz yani çok çok tekrarlanan bir bilgi olduğu için tabi ki tafsilat vermeyeceğim ama hani hemen tabloyu zihnimizde canlandırmaya çalışalım. kab Zehir Züheyr, hikaye uzun. Efendime söyleyeyim. İman ediyor. Efendimizin huzuruna giriyor. Ve Huzuru Risalet-i belki yolda tanzim ettiği, zaten aileden şair bir kişi kab Zehir Züheyr. İşte Banet Suat diyerek başlayıp ok okumaya devam ediyor. 60 veya 65 Beyt arasında, yani farklı nakillerle değişen bir şiir bu. Yani uzun bir şiir diyebiliriz yani 65 beyit içinde. Ee, Efendimiz e, Kâb'ın okuduğu bu şiiri sonuna kadar tebessümle olduğuna dair nakiller var. Memnuniyetle dinliyor. Ve e, şiirin hitama e, erdiği anda, yani şiir tamamlandıktan sonra... Şiirin inşadı diyelim, inşat derler Arap Edebiyatı'nda. Şiirin inşadı, yüksek sesle okunması, belli bir ritmi var, belli bir armonisi var. efendim. Tamamlandıktan sonra Efendimiz o sırada üzerinde bulunan e, hırkayı saadetini <gülüyor> çıkarıyor ve Kabe'ye hediye ediyor. Yani hadise bu. Yani bütün yollar galiba e, bu... E, bu güzel, nasıl diyelim, bu karşılıklı güzelleşme, bu, bu mücamele üzerine bütün yollar açılmış oluyor diyebiliriz. Bu şiirde ne var? Bu şiir aslında cahiliye şiiri, izleri taşıyan bir şiir. Zaten Ka'b yeni Müslüman oldu. Belki o anda yani hidayet gönlüne indi bilmiyoruz. Fakat bir 10 beyit kadar Peygamberimizin farklı teşbih ve istiharelerle övdüğü kısım var şiirde. Şimdi bize kalan bu hadiseden şey nedir? Bir defa şiir kaldı. Şiir elimizde. Yani sayısız şerhleri, tercümeleri, efendime söyleyeyim tahmisleri e, var. E, edebiyatımızda bütün İslami edebiyatlarda bir kaside bir de literatürü, edebiyatı var. E, o, o yerini, önemini muhafaza ediyor tabii ki. E, burada mevzu Efendimizin bunu onaylaması. Onaylamaktan öte, efendime söyleyeyim, memnun niyetini izhar etmesi sonra mükafatlandırması yani bu işte e, İslami gelenekte Müslümanların efendime söyleyeyim kültür edebiyat kültürlerinde edebiyat tarihlerinde Naat-ı Şerif söylemenin yolunu açmıştır diyebiliriz. Malumunuz Sırkayı Saadet de e, e, el an burada İstanbul'da e, kutsal emanetlerin en mühim umdelerinden bir tanesi olarak biz onu muhafaza ediyoruz. Böyle yani herhalde <gülüyor> Kaside-i böyle hususi bir şekilde Naat-ı Naat Şerif denildiğinde anlamız icap eder. Hocam Naat Edebiyatı oldukça geniş ama biz baktığımızda genelde mazum örnekleri görüyoruz, şiirleri görüyoruz. E, Naat-ı Şerifler hep aynı türde mi yazılmış, başka türleri de var mı? E, ve hangi konuları içeriyor, hangi temalar ön plana çıkarılıyor evet. Naat-ı Şeriflerde? Yani tabii ki Naat-ı Şerif zaten bir edebi tür. Herhalde Elif Hanımcığım yani hangi formlarda bu eserlerin ortaya konduğunu soruyorsunuz. İşte burası biraz işin yani teknik tarafı yani edebiyat terimleri e, ile belki e, ama öyle yapmayalım biz daha bildik yerden devam edelim. E, naat ı şerifler için daha ziyade nasıl diyelim uzun soluklu formlar tercih edilmiştir. Şimdi mesela kaside desem anlayacaksınız demek istediğim yani işte 100 beyit, 200 beyit belki daha ziyadesi. Yani çünkü Hz. Peygamberle ilgili anlatacak mevzuları işte toparlamak belli bir tertibe koymak için e, hacimli formlar tercih edilmiştir e, eski edebiyatımızda. Kasidenin yanında işte Mesnevi formunda nati şerifler görüyoruz. E, mesnevi de yine e, beyit sayısının sınırı getirilmeyen bir formdur. Veya işte musammatlar diyeceğim ama böyle derken de çok ayrıntıya girmek de istemiyorum aslında. Öncelikli olarak e, hacimli formlar tercih edilmiştir diyebilirim. E, fakat bundan ibaret değildir. Yani bunun dışında hani kısa formlarda kullanılmıştır. İşte gazeller, gazel formunda naat şerifler de çok yaygındır. Efendime söyleyeyim, kıt'a formunda naat şerifler görüyoruz. Tuyu, rubai, yani dört mısradan ibaret naat şerifler de görüyoruz. Ya aslında Elif amcım bir sınır yoktur filan diye cevap vermek isterim. Yani şair uygun bulduğu her form içerisinde her formu peygamberimize tahsis etmek istemiştir. Yani bunun örneklerini görüyoruz. Aslında bu saydığım formlar divan şiirinin formları. Bunların dışında malumunuz bizim eski edebiyatımız. Yani birbirine paralel seyreden üç gelenek üzerinden gelir. işte divan edebiyatı, tekke edebiyatı, halk edebiyatı. Yani bu her üç ekolde de naat söylendiğini görüyoruz. Böyle bir ayrım da yok. Aralarında işte form farkı olabilir. Biraz zil ve üslup farkı olabilir. E, fakat edebiyatımızda topyekün naat-ı şerif örneklerini hemen her dönemde görebilmekteyiz, görüyoruz. İşlenen temalara geçelim hocam. Muhtevası nasıl? Bu naat-ı şeriflerde hangi konular ön plana çıkarıyor? Hı -hı. Peygamber Efendimizin hangi özellikleri daha çok ön planda tutuluyor? Hı -hı. E, aslında <gülüyor> Şimdi hem diyoruz ki yüzyıllar boyunca devam etmiş bir Nâtı Şerif söyleme geleneği, ben buna hep bereketlemeyi tercih ediyorum. Bereketi var. Şimdi bu kadar çok şiirde Peygamberimiz hangi vasıflarıyla anılmıştı? Acaba nelerdi bunlar? İşte bunun altından kalkabilir miyiz falan diye işte düşünebilirsiniz belki ama öyle değil. Ee, nasıl ifade edelim? Ee, yani ecdadımızın e, Yerleşik, üzerinde mutabakat sağlanmış bir peygamber tasavvuru var. Yani işte iman ile birlikte, muhabbetle desteklenen, efendime söyleyeyim edep çerçevesine alınmış bir e, peygamber tasavvuru var ecdadımızın. E, bu kanaat, bu, bu mutabakat nasıl sağlandı diye e, soracak olursanız, yani Türkçe metinler üzerinden, Türk edebiyatı üzerinden hareketle şöyle söyleyebiliriz. Şairleri besleyen belli başlı kitaplar var. Bununla yani Peygamberimiz özelinde nasıl başlatabiliriz bunu? İşte 15. Asırda Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Neçati, işte o günden bugüne tazeliğini devam ettiren bir eserdir, bir manzum eserdir ve işte şairlerin işte kaynaklarından bir tanesi yani hem ürün hem de kaynaktır. Yani onun yanında yine aynı yüzyıl içerisinde yazıcı Adem Mehmet'in efendim ismini bilirsiniz en azından anneannelerinizden babanelerinizden duymuş olabilirsin. Muhammediye adlı bir metni var. Peygamberimiz için, e, e, peygamberimizle ilgili mevzular işlemek bakımından çok e, ...çok cömert bir metin olduğunu söyleyebilirim. Yani temel kaynakların başında geliyor. İşte Yazıcızade Mehmet'in kardeşi, efendim, Ahmet-i Bican, Envarlı Aşkın adlı e, metni. Sonra işte ilk siyerlerden olan e, Kadı Dariyer'in Siyeri Nebisi. Yani bu metinlerde, Türkçe metinlerde e, ortaya konan efendime söyleyeyim, peygamber e, tasavvurunu... E, Şairler giyinmişlerdir, edinmişlerdir, nasıl diyelim içselleştirmişlerdir ve naatlarında bu kaynaklara istinaden yazmışlardır. Öyle olunca biz 13. asırdan 19. asra kadar devam eden ve az evvel bahsettiğim 3 ayrı gelen naatların tamamına baktığımızda bir bütünlük, bir yekparelik muhteva açısından görebilmekteyiz Elif Hanım. Yani böyle bir tespit e, ortaya çıkıyor. Bakalım bunun üzerine çalışmalar var. Yani biraz da onlardan e, hareketle söylüyoruz. Böyle hazır bir malzeme olduğunu söyleyebilirim e, Elif Hanım. Bu yani bir taraftan şairlerin işlerini kolaylaştırıyor. Hani diğer taraftan zaten eskişehirimizin genel karakteri böyledir. Aynı malzemeyle, aynı yaklaşımla, işte aynı kelime birikimiyle. Ee, ...özgün şeyler ortaya koyabilmek. Yani eski edebiyatımızın başarısız genel olarak zaten budur. naatlar sahasında da böyle. Ee, ama bir muhteva bütünlüğünü görüyoruz. Aslında nakletmek istediğim bir şey var. Ee, 18. asrın e, büyük sufilerinden aynı zamanda şair olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Ee, yani bizim e, Müslüman Türk kültüründe peygamber tasavvuruna dair bir şey vardır, bir ifadesi vardır... Yani büyüklerin sözlerini nakletmekte de fayda var. Eğer işte doğru nakledebilirsem. Hani dört kapı, kırk makam usulü vardır ya. Yani nedir işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bu bir Hazretleri der ki, yani şeriat dediğimiz Hazreti Peygamber'in sözleridir. Tarikat dediğimiz Efendimizin fiilleridir. O sizin hakikat dediğiniz Peygamber Efendimizin halleridir. ...marifet ise tamamını e, kapsar. Bunların tamamını kapsar. E, yani Resulullah çünkü insanı kamildir, işte ufuk insandır. Yani bizim din algımız zaten Peygamberimiz üzerinden e, inşa edilmiştir. E, ben, ben bu sözden bunu anlıyorum. Ha, öyle olunca e, yani bu müşterekler üzerinden, e, bu müşterek kabullerle şairler, e, naat kaleme alınca... ...Peygamberimizi benzer şekilde anıyorlar... Şimdi gelelim. Neler var? Yani eski Türk edebiyatındaki naatlarda dediğim gibi tekke şiirde buna dahil. Efendime söyledim halk şiirde buna dahil. Ee, bir defa e, en başta cümle alem e, Efendimizin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Böyle başlar naatlar. Yani bu vurguyla başlar. Bu e, Oradan hemen işte levlaki, levlaki, lema halabdül eflak hadisi kutsisine gönderme yapılır. Mutlaka termih olur, efendim iktibas edilir. Yani işte Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Yani buradan başlar iş. E, sonra işte Nur Muhammedi meselesi vardır. Yani yine cümle alem e, o ilk nurdan ki onun adı Nur Muhammedi'dir. Hakikati muhammediy olarak da efendime söyleyeyim e, tarif edilir. E, oradan neşet etmiştir. Ee, şeklindeki anlayış e, nat şeriflerde işlenir. Hemen hepsinde. Yani şair, sufi olsun olmasın. Yani bu hazır malzeme üzerinden devam eder. Sonra e, yani peygamberimizin mucizeleri tadad edilir. Onun mucizelerle desteklenen bir peygamber olduğu. E, kısmen mucizelerine işte yer verilir. Bazen termihle, efendime söyleyeyim hatırlatılır, geçilir. E, başka ne diyebiliriz? Yani tabii ki şefaat meselesi var. Yani naatlar genellikle şefaat temennisiyle buna istişfa diyoruz. Efendimizden şefaat istemek bu şekilde bağlanır, böyle tamamlanır. Yani naat-ı şeriflerin tamamında hani sadece şair değil, mümin bir kalbi, mümin bir duyuşu, düşünüşü de görürüz. Bazen şöyle demek geliyor içimden. Yani evet edebiyat edebiyat için yapılır. Yani edebiyat veya sanatın diğer sahaları da herhangi bir amaca hizmet etmek için ortaya konmaz ama sanki bizim şiirimiz, eski şiirimiz, hasaten dini şiirimiz de yani şaire sanki sanatkar tabiatına, işte mümin tabiatı da eşlik eder gibi geliyor bana. Sanki ibadet vecdiyle bu naatler konuşuyor tanzim edilmiştir, oluşturulmuştur diye düşünüyorum bir taraftan da. Aslında bu aklıma başka bir şey getirdi. Müsaade varsa Elif Hanımcığım ona da temas etmek isterim. Yani şimdi ibadet deyince, yani bir taraftan da hani şairin için Naat-ı Şerif söyler ve neden bu kadar ısrarla Naat-ı Şerifler ortaya konmuştur? Tek tek isimlere girmediğimiz için, mesela şiirlerinin tamamı Naat'tan ibaret, şairlerimiz var bizim. İşte Abdullah Selahiy-i Hazretleri mesela yani e, e, naatlardan oluşturduğu bir divanı var. Neccarzade Rıza var aynı dönemde 18. asrın şairlerinden. Böyle e, şairlerimiz var. E, mesela Müştak Baba e, adında bir şair var 18. asırda yaşamış. Mesela o da divanını şöyle tertip etmiş. Yani eski divan tertibinde usul şöyledir. Yani şairler yazdıkları şiirleri şimdiki gibi tarih sırasını göre dizmezler. E, kafiyelere göre kümelerler divanlar içerisinde. Yani ne zaman yazmış yazmış olduğuna dikkat edilmeksizin şair divanında veya divan ilahiyatında evvela elifle kafiyeli şiirlerini getirir. Sonra b kafiyeli bu böyle y'ye kadar devam eder. Mesela işte Baba divanını açtığımızda yani kafi, her kafiye değiştiğinde şairin ilk koyduğu şiirin divanına bir naati şerif olduğunu görürüz. Yani böyle güzellemeler de vardır ve böyle bir ısrar var naati şerif bahsinde, naati şerif söyleme ve tanzim etme meselesinde. Yani biraz işte genel olarak din algımızla din algımız içerisinde din algımızın Peygamberimize izafetle oluşması ile alakalı bir durum olabilir diye bunu düşünüyorum. Hocam günümüzde de naat şerif yazma geleneği devam ediyor aslında. Modern dönemde de biz çok fazla naat şerif e, şerifte karşılaşıyoruz. 1990 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı bir yarışmada evet. naat şerif yarışmasında Hı -hı. 2500 tane naat Hı -hı. gönderilmiş ve bunların arasından seçilmiş naat şerifler. Evet. Yani ondan sonra da yoğun bir şekilde yazılmaya devam edilmiştir muhakkak. <gülüyor> Son dönemdeki, modern dönemdeki naatlar hakkında neler söylersiniz? Evet, estağfurullah. Yani sanatkarlarımız başımızın üzerindedir. <gülüyor> yani hepsi kabulümüz. Ee, zevkle okuyoruz. Ee, okumaya da devam edeceğiz. O tabii ki bahsettiğiniz yarışma çok önemli. Hakikaten bir hareketlilik getirmiştir bu sahaya. Ee, onu iyi vurguladınız, hatırlattınız. Ama yani şimdi... Ben işte 19. asra kadar biz eski edebiyatı getiriyoruz, biz getirmiyoruz edebiyat tarihini öyle bölümlemişler. İşte 1860'tır yeni edebiyat sürecinin başlangıcı işte e, malumunuz e, ilk özel gazetenin çıkmasıyla. Yani 19. asrın ikinci yarısından sonra bu işte o iftiharla bahsettiğimiz o işte e, o bereketli naat mirasımız o, o, o ve... Tek bir hamule gibi olan efendim mesela müşterek muhtevasından bahsedebileceğimiz, üzerinde rahatlıkla konuşabileceğimiz o bütünlükli yapı artık bozulmak fiilini kullanmıyorum ama yani değişmiştir, değişmeye başlamıştır. 19. asır zaten pek çok sahada bir kırılma noktası, edebiyatımız için de böyledir. Bu süreçten sonra edebiyatçılar 1860 sonrasını yeni Türkiye edebiyatı devresi olarak tanımlarlar. İşte yeni Türk edebiyatı eğer teknik konuşacaksak, yeni Türkiye edebiyatı döneminde e, işin rengi Elif Hanımcığım biraz değişmiştir. Ya Öyle işte her açtığımız divanda, efendime söyleyeyim, tevhid, münacat, nat şerif sırasını göremiyoruz. Zaten divan göremiyoruz. İşte, e, şiir kitaplarının hususi isimleri olmuş. Yani iş e, başka bir mecraya akmıştır diyebilirim. Aslında e, az evvelki sorunuzla ilgili olarak şimdi e, aklıma geldi. Eee naat söylemenin eee e, eski edebiyatımız açısından sanki naat söylemenin, naat yazmanın, naat efendim dinlemenin, naat okumanın yani tüm bu fiilleri dahil edebilirsiniz. E, bu, bu bu alana bu bu güzel işe diyelim. E, Dini bir tarafı da vardır, bir ibadet vecdiyle şairin altını tanzim eder demiştik. Sonra atladığım bir şey oldu. Aslında pek çok e, bilinen, tekrar edilen bir konu ama burada e, müsaadeniz olursa altını çizmek isterim. E, genel olarak e, İslam kitap telifi e, geleneğinde malumunuz e, kitaplara Besmele Hamdele Salvele sırası ile başlanır. Yani edebi bir kitap e, olabilir, işte mensur bir metin olabilir, efendime söyleyeyim bir riyaziye, bir matematik kitabı olabilir, başka sahadan bir kitap olabilir, fark etmez. Yani önce besmele çekilir, efendime söyleyeyim, konuyla alakalı olarak bir hamdü sena e, tertip edilir. Ondan sonra işte salavatı şerife gelir, böyle başlar. E, bu besmele hamd ile salvele sıralamasının e, edebiyatımızdaki aksi e, yansıması, ee, da edebi ürünler üzerinden olmuştur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi Eski edebiyatımızın belli başlı ürünlerini sıralayacak olursak, yani yapı olarak, form olarak, e, şiir sahasında divanlar ve mesneviler gelir. Biz e, divanları açtığımızda, divanların... E, Zaten kasidelerle başlar divanlar. Kasidelerin efendim e, muhteva itibariyle şu sırayla yer aldığını görürüz divanlarda. Ekseriyeti itibarıyla. Evvela tevhid adını verdiğimiz, Hak Taala'nın varlığından birliğinden bahseden şiirler. Divanlarda da böyledir, Mesnevilerde de böyledir. Sonra efendim söyleyeyim yakarış manzumeleri diyebileceğimiz e, münacatlar gelir. Bunlar da o Besmele Hamdele Salvele sırasında münacatlara tekabül eden, edebi metinlerdir. İşte e, malumunuz üçüncü sırada Salvele dedik. Salvele. E, divanların ve mesnevilerin tertibinde üçüncü sırada naat Şerifler gelir. Sanki yani bana bunu hatırlatır. E, tekrar da edilir yani bu yakıştırma. Yani Besmele Hamdele Salvele sırasının işte Tevhid Minacat ve naat Şerif şeklinde edebiyatımızı aksettiği söylenir. Şimdi buradan baktığımızda yani bir e, e, Müslüman bir şair için bir e, nalt-ı şerif tanzim etmek, tertip etmek, söylemek, oluşturmak, yazmak, hangi fiili kullanırsanız kullanınız sanki e, salatu selam getirmek gibidir. Böyle diyebilir miyiz? <gülüyor> yani bana böyle gelir. Yani salatu selamı işte nedir? İşte edebiyatın malzemesiyle e, ortaya koymak e, gibidir. Bunu düşünüyorum. Bunu da söylemek istedim, ilave etmek istedim. ...modern edebiyat, yeni Türk edebiyatı sahasına geçtiğimizde... iş işte tabii ki yani bu birlik usullerin dışına çıkmıştır diyebiliriz. Peki işte aynı insanlar değil miydi? Cemiyet, cemiyet tabii ki aynı Müslüman insanlardan oluşuyordu. Fakat işte sanat telakisi değişti. Sanat telakisi değişti. Yani çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama... ...o az evvel işte naatların muhtevası nedir diye sorduğunuzda... ...işte bir çırpıda sıralayabileceğim... Peygamberimizin dile gelen, kaleme gelen, zikre gelen vasıfları da değişti, desem yanlış bir şey söylemiş olur muyum bilemiyorum. Yani o şairleri besleyen, işte üzerinde mutabakat sağlanan temel metinler vardı, i̇şte, işte siyerler bunların başında gelirdi. Siyerler sorgulanmaya başlandı. Yani peygamberimizin hayatını artık siyerler üzerinden değil de, yani herhangi bir şahsın haşa, işte biyografisi gibi okumak lazım diyenler oldu. Yani Peygamberimizi ecdadımızın zihninde ve gönlündeki mevkii sanki biraz değişti gibi, nereden biliyoruz, ortaya konan ürünlerden bunu takip edebiliyoruz, bunu söyleyebilirim. Yani kaçınılmaz bir değişimdi, kırılmaydı belki bunu sorgulayacak, sorgulamak bizim haddimizde değil zaten. Ama böyle belirgin bir değişiklik olduğundan bahsedebilirim Elif Hanım. Fakat bununla birlikte yani bütünüyle zevken, efendim hissen, kalben, eskiye bağlı kalan, ...eskiye bağlı olarak işte eserlerini veren bir damar hep ola gelmiştir. O günümüze kadar da devam etmiştir. Bunlar ekseriyetle yani mutasavvuf şahsiyetlerdir, mutasavvuf şairlerdir. Yani 20. yüzyıl üzerinden modern deyince 20. yüzyılda artık modern diye düşünüyoruz. Hatta biz 19'un ikinci yarısından itibaren modern dönem diyoruz edebiyat tarihi açısından. Eski damarı takip ettiren o, o, o isimler var... Mesela işte Efe Hazretleri diye meşhur Muhammed Lütfi e Efendi var. İşte onun nahtları bakıyorsunuz. Yani 14. asırdan 15. asırdan 17. asırdaki bir naht şeften farklı değil. O gülümse kadar gelmiş olan bir demar. Başka tabii ki yani ne kadar isim söylesem eksik kalacak ama şu an hatırıma gelen isimleri söylemeye çalışayım. Mesela ağmal bir şair olan Osman Kemali Hazretleri var. Onun şiirlerine bakıyorsunuz yani bir divan şairinin şiirlerinden fark değil ama 20. asırda yaşamış birisi. Veya işte Kenan Rıfai Hazretleri var. Onun şiirleri öyle Aruz'la ve işte nispeten olabildiğince eski dille. Bileyim Saafler Şehhi Efendim Muzaffer Ozak onun hatları var. O arus kullanmamış, heceyle şiirlerini yazmış ama yani Peygamberi anlatma biçimi tamamen gelenekle irtibatlı. Aslında eğer uygunsa yani programa bir iki örnek de okumak isterim. Şimdi mesela Osman Kemali Efendiden bir beyit okuyacağım sadece yani yani şey değilim hani çok uzun soluklu şiir okuyabilecek durumda değilim. Diyor ki, Cemi-i Enbiya'nın evveli sen, ahiri sensin. Beşersin surete, sırrı nihansın ya Allah'a. Yani biz bu yaklaşımı, yani Peygamberimiz'e yönelik bu ifade biçimini klasik dönemin bütününde görebiliyoruz. Hiç yabancı değil. Yani o şeyden, o anlayıştan kopmamış bir akım, bir ekolde var. Yine mesela Hüseyin Siret Özsever'in meşhur bir naatı vardır. Oradan bir beyit okuyacağım. ''Zatınla zat-ı akdes, olmuştu zarf-ı mazruf, dillerde ismi pakin, Allah ile beraber.'' diyor. Naatından alınmış bir beyt bu. Yani bütünlü, şiirin bütün hakkında da aşağı yukarı fikir veriyor. Hüseyin Siret Östeber diyor ki burada, ''Yani senin zat-ı şerifinle Hak Taylan'ın zatı, e, zatı birbirine zarf ile mazruf gibidir.'' Efendim e, senin ismi Pakin, senin o tertemiz ismin dillerde Hak-ı ile beraber anılmaktadır. Şimdi taraftan baktığımızda Allah Allah şimdi Allah başka peygamber başka filan böyle yaklaşımlarda var ama yok. Yani aslında bize burada Hüseyin Siret Özsever'in e, söylediği şey La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah e, efendime söyleyeyim e, tevhid kelamının şiire aksedilmiş taşınmış şeklinden ibaret. Ee, Muzaffer Uzak'tan, hani heceyle şiir söylediği için e, daha yani formu farklı olduğu için biçimde içerikte farklılık var mı e, diye düşünebilirsiniz. Ondan bir dörtlük okuyabilirim. Nurun evveldir zahir, basin sonra olsa da Kainatın mihveri sensin ya Resulallah. Sen nebi idin elhak, Adem vücut bulmadan nebilerin önderi sensin ya Resulallah. Biz bu yaklaşımı, peygamberimiz hakkındaki bu duyuşu, bu kabulü bütün klasik dönemde zaten takip edebiliyoruz. Yani klasik dönemle Yeni Türk Edebiyatı sahasında natı şeflerinin muhtevalarındaki farklaşmaya dair söyleyeceğim bir iki bir şey tabii ki var. Yanlışta anlaşılmak istemem ama yani... Epeyce naatla inceledim, onu da söyleyebilirim. Ee, yani 20. asır e, naatlarına dair hem... E, ...antolojileri hem tertipleri işte okudum, inceledim. Ee, sanki yani o <gülüyor> tartışmasız, efendim 13. asırdan 19. asre kadar... E, ...büyük ölçüde değişiklikler göstermeyen peygamber tasavvurunun... E, 20. yüzyılda biraz... E, Sarsılmak desem acaba yanlış olur mu? Yanlış olur. Biraz daha değiştiğini söyleyebilirim. Aslında ne demek istediğimi bir örnek üzerinden daha iyi göstereceğim. Müsaadeniz olursa. Yani Arif Nihat Asya'dan, Arif Nihat Asya'nın meşhur nahtı vardır. Çok güzel bir şiirdir. Efendime söyleyeyim uzun soluklu bir nahtı şeriftir. Oradan bir parça okuyacağım. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı amillerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel... ...Miraç'tan iner gibi gel... ...bekliyoruz yıllardır. Çok güzel değil mi? Yani bir, bir özlem, bir hasret... ...dile getiriliyor şiirde. Şiirin tamamında böyle. Fakat bu buradaki mesela... ...gel artık, gel artık... ...şeklindeki çağrı... E, ...eski şiirimizde yok. Yani hadi gel bizi kurtar... E, e, ...şeklindeki yaklaşım... ...yok... E, bu, bunun farklı gördüğümü söyleyebilirim. Bir başka husus var. Ee, yine klasik dönem naatlarında e, peygamberimizle ilgili olarak mesela ölmek fiili kullanılmaz. Eyvallahımcığım sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kullanılmaz. Burada bir hassasiyetleri vardır e, ecdadımızın. Siyerlerde elbette vefat-ı nebi bahsi var, irtihali peygamber bahsi var. Ama hani naatlar talimi şiirler değil nihayetinde yani duyguların, efendi muhabbetin, muhabbetin dile getirildiği edebi metinler. E, ölmek fiilini çok görmüyoruz. Yani, yani Hiç görmedim ama hani, tamamen yoktur diyemem. İşte bir yerden bir divan çıkar, orada böyle bir bahis vardır filan ama geneli hakkında konuştuğumuzda Peygamberimizin ölmek fiiliyle anılmadığını görürüz. Hani neden? Çünkü zaten naatlar nuru anlayışı anlayışıyla örülmüştür. Yani Peygamberimizin nuru dünya durdukça devam edecektir. Efendime söyleyeyim işte dedik az evvel naat şerif tazim etmek, salat selam getirmek gibidir. E biz Peygamberimizin selamlarımıza mukabele ettiğine e, Canlı bir ilişki devam ediyor. Devam edin. Aslında. Ağzınıza sağlık. Canlı bir ilişki devam ediyor. Yani bir, bir e, tür hayattarlıkla hayattadır Peygamberimiz diye. <gülüyor> Buna dair şu, nakiller var, şeyler var, yorumlar var. Şiirler de bu anlayışla tanzim edilmiş. Ama mesela şimdi e, Cumhuriyet döneminin işte en büyük şairlerinden, Necip Fazıl Üstad'ın. E, Peygamberimizle ilgili bir e, pek çok şiir var da. E, İki mısra var. E, hemen hatırlayacaksınız. Yanlış olmasın diye ben de buradan okuyayım. E, Hazret diyor ki, ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ne kadar güzel. Hakikaten insanı alıp işte yerinden kaldıran bir e, iki mısra. Fakat... Tekrar edeceğim. Yani ölür müydü peygamber şeklinde bir, bir ifade, bir yaklaşım, bir ifade biçimi biz klasik dönem naatlarında göremiyoruz. Bu tarz değişiklikler var diyebilirim. Yani Bunların altını çizmek isterim. Hocam naat-ı şerifler bizim kültürümüzün her yanını kaplamış durumda. Evet. Her yerde biz naat-ı şerifleri aslında görüyoruz. Evet. Kimileri besteleniyor, tabii, musikiye tabii. dökülüyor, kimileri mimariye işleniyor. Evlerin, dergahların, cami ve mescitlerin yapısında Bunlar nakşediliyor ve biz her yerde bunlarla karşılaşıyoruz. Sizin bereketli mirasımız diye nitelediğiniz evet. bu mirasa biraz yakından bakalım mı hocam? Eskimez dediğimiz naat-ı şeriflerden örneklerle bitirelim programımızı. Yunus Emre azetlerinden başlayabiliriz. Zaten edebiyat onunla başlar diyebilirim <gülüyor> Elif Hanımcığım. Pek çok naat-ı şerif var peygamberimize Bizi çok farklı şekillerde ve güzellikte anlıyor ama mesela ben şunu çok severim. İki beyt aldım sadece. O alem fahrı Muhammed nebiler serveridir. Ver salavat aşk ile ol günahlar eritir. Hak onu övdü yarattı sevdi habibim dedi. Yeryüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir. Bu kadar. Yani her mevzuya temas etmiş en güzel, en öz, en evet. safiyane bir şekilde yeryüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir. Öyle hani işte gül peygamberimizin imajı falan Yeryüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir. Der Hazret. <gülüyor> Yine ilk naat örneklerinden birisinin sahibi olan Şeyh'at Hamza vardır. Ya Resulallah redifli bir naatı var. Hem Şeyh'at Hamza'nın bu şiirde bestelenmiş kendisinden sonra Ya Resulallah Redif ile pek çok naat söylenmiş. Bu da bir yol olmuş. Yani naatların da kendi içinde e, form olarak ve muhteva olarak nasıl diyelim bir, bir çizgileri, bir gelenekleri var. Şeyh der ki, ''Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah, senin katında hacetler revadır ya Resulallah. Senin nurun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar, nurundan gece gündüzler ziyadır ya Resulallah.'' Diye devam eden bir şiir. Mesela Ahmedi var. Bu divan şahı. Şimdi burada dilin değiştiğini göreceksiniz ama mana yine aynı. 14. asrın divan şairlerinden Ahmedi'den bir beyt. Biraz dile intikal etmek zor olabilir. Gerçi yani en kolay anlaşılacak beytini seçmiştim. Sevdi ise sahabe görü ben Muhammed'i ben görmedin getirmişem iman Muhammed'e. Burada kendi konumunu dillendirmiş oluyor. işte Sahabe için ne vardı diyor. Zaten gördüler. Yani o <gülüyor> Hakikat güneşini ben görmeden iman getirmişem. Getirmişem iman Muhammed'e. Eh, kim ola Ahmedi ki mürid oldular tamam. Mihrile mahu encümü erkan Muhammed'e. Yani sadece kendisi için değil. Yani peygamberimizi anma biçimi. Ee, klasik dönemde sadece kendileriyle değil. İşte Yunus Emre yeryüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir dedi. Ahmedi işte... Yıldızlar, Güneş, Felekler, işte hepimiz birlikte anıyoruz e, Hazreti Peygamberi demek istedi. E, yine 15. asırda, işte Şeyhiden bir beyit e, okuyabilirim. Cem eyleyip Cemi kemalatı malatı rap, bir zatı ekmel içre adın kodu Mustafa dedi. Daha açmayalım daha fazla. E, Mesela Eşrifoğlu Rumi yine 15. asır Sufi şairlerinden çok güzel naatları vardır. Yine onların arasından seçtiğim sade ifadeyle bir iki beyt. cemiy Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzün nurundan almışlar felekler şems ile mahı. Yine bütün alemi katarak, bütün kainatı katarak e, peygamberimizi anma adeti usulü. Yedi kat gökleri geçti. Kadem arş üstüne bastı, erişti Kabe kavsine tavaf eyledi dergahı. Hani demiştik ya işte mucizelerinde şeyler vardır, telmihler vardır. Miraca mutlaka temas edilir. Sahir mucizatı içerisinde miracın çok ayrı bir yeri olduğunu naaklar üzerinden görüyoruz. Yani yedi kat gökleri geçti, kadem arş üstüne bastı, erişti Kabe kavseine, tavaf eyledi dergahı diyor Eşrefoğlu Rumi'de. Dedi Ömer Rüşeninin bestelenmiş bir naatı vardır. Ya bestesi de mükemmeldir. Şimdi ilk beytini okuyacağım. Hatırlayacaksınız mutlaka. Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi. Kim ola sevmeye bu vech ile sen mahveşi. Efendime söyleyeyim. Böyle devam eder. Mesela e, muhibbiden yani. Kanuni Sultan Süleyman'dan birkaç beyit okumak isterim. Yine onun bir naat şerifinden. Nuru alemsin bugün, hem dahi mahbubu hüda. eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda" diye başlar. Şöyle bir beyit var bu naat şerif içerisinde. Umarım her bir adım başka şefaat eyleye. Ahmet, Mahmut, Ebu'l Kasım, Muhammed, Mustafa. Yani efendimizin ismi şeriflerini zikretmek. Men'in bereketine inanan bir işte padişah şah, şair olduğunu görüyoruz. Bunu da açıkça ifade ediyor. Umarım her bir adım başka şefaat eyleye. Sonra ikinci Mısra'yı Ahmet'ü Mahmut, Ebu Kasım, Muhammed Mustafa diyerek tanzim ediyor. Yani Elif Hanımcığım şimdi e, okumakla, e, efendime söyleyeyim isimlerini zikretmekle bile bitiremeyiz. Yani bizim böyle... Bitmesin inşallah hocam. Çok güzel söylediniz. Hakikaten bitmesin inşallah bitmiyor da. Yani çok e, bereketli, güçlü, efendime söyleyeyim, gümrah ırmaklar gibi çağlayan, yani çok e, şey bir ifade oldu ama gerçekten öyle gümrah ırmaklar gibi çağlayan bir e, vadi bu, e, Naat Vadisi. E, hepimizin çok dinlediği, çünkü Naatların yani... E, Zihnimizde, aklımızda kalmasının bir sebebi de pek çok nahtın bestelenmiş olması. Hepimizin çok iyi bildiği bestelerden bir tanesinin güftesini e, okuyarak e, tamamlamak isterim. E, bu şiirde ve e, bu vadide pek çok nahta şerifte Efendimiz'i anmanın e, dertlere deva e, olduğu, gönüllere şifa olduğu konusu da işlenir. Bu o örneklerden bir tanesi. Hayrullah Tacettin Efendi'nin 19. Asır, 20. Asrın, 20. Asır'da vefat etmiş bir Sufi şairin. Hemen hatırlayacaksınız. Ey güzellerden güzel ruhum Resulü Kibriya. Bildiniz değil mi? <gülüyor> Sebil Cüseyin Efendi bestesi vardır. Ey güzellerden güzel ruhum Resulü Kibriya. Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Derdime derman olan ancak cemalin nurudur. İsmini anmakla daim her gönül bulur safa. ağzınıza sağlık hocam. Her şey söylenmiş değil mi Elif Hanımcığım? Estağfurullah evet. Evet. E, ne demek. E, siz sağlınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza misafir olduğunuz için. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. E, böyle bir fırsat tanıdığınız için. Sağ olun. Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve muhabbetin bir yansıması olan Naat-ı Şerifleri konuştuk bu akşam. Her birimizin gönlündeki peygamber sevgisine, ona duyduğumuz özlem ve hasrete tercüman olan naatlerden örneklere yer verdik. Peygamberimize duyduğumuz sevginin sözlerde, satırlarda kalmaması, dünyamızı da ahiretimizi de mamur kılması ve bizi sevdiğimize ulaştırması duasıyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.